Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz kılmak yardımcı fiili. Kılmak yardımcı fiilinin işlevi... Etmek yardımcı fiilinin anlamında bileşik fiil kurar. Kılmak yardımcı fiili günümüzde etmek ve yapmak yardımcı fiillerine göre daha az kullanılmaktadır. Örneğin... Askerlerin yanlarında matara bulundurması mecbur kılınmıştı. Yıldız Spor Yönetimi, Teknik Direktör konusunda Devran Kara'da karar kıldı. İş yerinde birçok konuda yetkili kılındım. Yaşadığımız deprem... Binaları yaparken daha dikkatli olmamızı gerekli kılıyor. Sözü etkili kılmak için sözcükleri iyi seçmek gerekir. Saçlarını genellikle koyu renge boyatan simge sonunda sarı saçta karar kıldı. Şimdi yapacağımız konuşmayı kılmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Vatanî görev. Merhaba. Ben bu bölüye yeni yerleştirildim. Yatağım burası sanırım. Merhaba. Evet, yatağın burası. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Askerde yatağı her zaman toplamak mecbur kılınmış. Doğru mu? Evet, doğru. Disiplini etkin kılmak için bunu yapmak zorundalar. Burada birçok kişi bir arada yaşıyoruz. Evdeki rahat hayatı unut. Burada daha düzenli olmak zorundayız. Burayı yaşanılır kılmak istiyorsak hepimiz hareketlerimize dikkat etmeliyiz. O zaman ben biraz zorlanacağım galiba. Ee, askerlik evdeki gibi rahat olmaz. Evdeki rahatlığı beklemiyorum. Ama şu postallar da çok ağır. Ayaklarım şimdiden acımaya başladı. Şimdiden böyle şikayet edersen askerliğin sonunu getirmen çok zor olur. Anlıyorum. Buradaki hiçbir şeyin beni memnun kılmak amacıyla yapılmadığını biliyorum. Önemli olan vateni görevin yapılması. Burada önemli olan memnuniyet değil disiplindir. Gereken disiplin sağlanırsa... Askerlik hakkıyla yerine getirilmiş olur. Sana şimdiden kolay gelsin. Benim nöbetim başlamak üzere gitmeliyim. Nöbet kutsaldır. Kesinlikle geç kalmamak gerekir. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki... Kılmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Askerde her sabah yatağı toplamak mecbur kılınmış. Disiplini etkin kılmak için bunu yapmak zorundalar. Burayı yaşanılır kılmak istiyorsak hepimiz hareketlerimize dikkat etmeliyiz. Buradaki hiçbir şeyin beni memnun kılmak amacıyla yapılmadığını biliyorum. Şimdi de okuyacağımız metni, kılmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Dedem Dedemi hayal meyal hatırlıyorum. Çok iyi bir insandı. İyi olduğu kadar da disiplinli bir insandı. Çok küçükken dedem tekerleme ve şiirler ezberletmeye başlamıştı bana. Dedem tarafından bana öğretilen şiirleri ezberlemem mecbur kılınmıştı. Ondan çok korktuğum için bir gecede bir şiirle ezberlediğimi hatırlıyorum. Dedemin beni çok sevdiğini bilirdim ama ağladığımda hiçbir zaman onun koynuna sığınamazdım. Bana her zaman güçlü olmam gerektiğini söylerdi. O belki güçlü bir insandı ama ben değildim. Gençliğimde de hayatı zevkli kılan şeyleri yaşamak isterdim ama kimse beni anlamazdı. Akşamları eve geç gelmek isterdim ama yapamayacağımı da bilirdim. Buna ne dedem ne de annem zaten izin vermezlerdi. Şimdi benim de çocuklarım var ve ben de annem ve dedem gibi davranıyorum. Onların bir an bile benden habersiz bir yerlere gitmelerine dayanamıyorum. Gittikleri her yeri bana bildirmelerini istiyorum. Bana hep senin mecbur kıldığın şeyleri yapmak zorunda değiliz diyorlar. Kafam zaman zaman çok karışıyor. Acaba yanlış mı yapıyorum yoksa doğru mu? Çocuklarımı tamamen özgür mü bırakmalıyım diye düşünüyorum. Çocuklarımın üzülmemesi için elimden geleni yapıyordum ama onların önüne her şeyi koymanın da doğru olmadığını düşünüyordum. Artık çocuklarımın büyümeye başladığını hissediyordum. Aklım bazı şeylere daha çok takılıyor. Şimdi büyüklerimin hassasiyetlerini çok daha iyi anlıyorum. En büyük çocuğumu yetkili kıldım. Kardeşlerini... Benim yerime o kontrol edecek artık. Kendi üzerimdeki baskıları azaltmaya başlamıştım. Dedem çok yaşamadı. Birden hastalandı ve beş gün sonra vefat etti. Biz annemle birbirimize destek olmaya çalışsak da bu durum bizi çok etkiledi. Hayat bize sevdiklerimizden ayrı yaşamayı öğretiyordu. Dedemin ölümünden sonra annemi teskin etmek çok zor oldu. Annem için sevdiğinden ayrılmak imkansızdı. Bütün bu yaşananlar beni de derinden etkilemeye başladı. Dedemin evde hakim kıldığı disiplinin gerekçelerini zaman zaman düşünürdüm. Niye böyle yaptığını kendi kendime sorgulamama rağmen bir cevabını da bulamazdım. Bütün yaşadıklarıma rağmen onu ne kadar çok sevdiğimi aramızdan ayrılınca daha iyi anlamaya başladım. Şimdi de okuduğumuz metindeki kılmak yardımcı fiilinin cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Dedem tarafından bana öğretilen şiirleri ezberlemem mecbur kılınmıştı. Gençliğimde de hayatı zevkli kılan şeyleri yaşamak isterdim ama kimse beni anlamazdı. Bana hep senin mecbur kıldığın şeyleri yapmak zorunda değiliz diyorlar. En büyük çocuğumu yetkili kıldım. Dedemin evde hakim kıldığı disiplinin gerekçilerini zaman zaman düşünürdüm.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 Türkçe öğreniyorum.